Gezer 300 yaşında Jean-Jacques Rousseau Hazırlayıp sunan Mustafa Bayka Evet Mustafa Bayka ile Rousseau programına devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Yalnız Gezer, Jean-Jacques Rousseau doğumunun 300. yılında kutluyoruz. Açık radyo içerisinde, evet. Söylevlere başlamıştık. Geçen hafta Rousseau'nun ana metinlerine değinme evet. imkanı bulduk. Şimdi devam edeceğiz. Ee, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı. Kaynağı. Ee, birinci söylevini e, irdelemeye çalışmıştık. Yani bilimler ve sanatlar üzerine söylevi. Hı hı. Şimdi Rousseau'nun gerçekten bir tarih felsefi felsefesini ortaya koyduğu ikinci söylevini ele alalım. İnsanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temelleri üzerine söyle. Söyle evet. Eee Rousseau Christoph Bomona yazdığı mektupta kötülüklerin soya ağacını izlemek istediğini Evet. Vurguluyor. Jeneoloji. Evet. evet. Ve ee, bu söylevi kaleme alıyor. Bu söylevde e, özellikle şöyle başlıyor. Daha önceki ilk programda da genel Ruso'nun çizgilerini serimlerken e, vurgulamıştık. Toplumun temellerini incelemiş olan filozofların tümü doğa durumuna ulaşmanın gerekliliğini hissetmişler. Fakat hiçbiri oraya, oraya ulaşamamışlardı diyordu Rousseau. Evet. Ve aslında şunu da söylemiştik. Rousseau bir sıfır noktasına ulaşmak istiyordu. Evet. Hem pür insana hem de o insanın içinde yer aldığı doğa durumuna. Şimdi doğa durumu kavramı çok önemli tabi doğal hukukçulardan kaynaklanıyor. Doğa durumunu ele alınca insanlar arasındaki eşitsizliğin başlangıcını böyle bir şeyin var olmadığını en azından varsayımsal bir biçimde dile getirmiş oluyoruz. Hı hı. Mesela Samuel Püfendo Dua de la nature de janda Doğanın En bilgelerle en bilgililere Ötekileri yönetme hakkını Tanıyacağını düşünmek Ya da en azından onlara Ötekileri böyle bir duruma Zorlamak hakkını tanımanın Çok saçma olacağı Düşüncesindedir Yani burada insanlar arasındaki eşitsizliğe radikal bir karşı çıkış var. Hı hı. Aynı şekilde Jean-Jacques Bullamacki'de e, politik hukukun ilkeleri, prensipli durva politikte doğa egemen ve uyruk, efendi ve köle sözcüklerini tanımaz. Doğa insanları birbirine eşit. Birbirleri karşısında bağımsız ve özgür bireyler olarak görür. Böylece doğa durumuna gitmek insanlar arasındaki eşitli eşitliğe bir vurgu yapar. Rusya'ya göre bunu daha önce de ele almıştık ilk programımızda. Bütün bilgilerin en önemlisi... Ama en az ilerlemiş olanı insan hakkındaki bilgidir. Hı hı. İnsanı tanımak bizi doğrudan doğruya insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağına götürecektir. Hı hı. Şimdi ee, Russo doğa durumu doğa durumunu bir varsayımsal özellik olarak ele alır ama Russo'nun değişiyle burası çok önemli Russo'nun e, tekniğinde sağlam gözlemlere dayanmayan ama insanın bugünkü doğasında doğuştan olanla yapay olanı birbirinden ayırmak ve artık var olmayan belki hiçbir biçimde var olmamış olan ve olasılıkla da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan Ama gene de bugünkü durumumuzu doğru değerlendirebilmek için hakkında doğru kavramlara sahip olmamız gerekli olan bir durum olarak niteliyor hı hı. doğa durumunu. Pierre Bourjolain ki önemli Russo uzmanlarındadır. Bu pasajda Russo'nun özellikle olasılıkla gerçekleşmeyen olan vurgusuna dikkatimizi çekmek ister. Yani bir olasılık var her zaman Russo bunu göz ardı etmiyor. Ve e, birinci cümlesi bütün tüm olguları bir yana bırakalım ve bu doğa durumu durumuna ulaşalım der Russo. Çok affedersiniz olasılık var dediğinizde ben takip edemedim mesela hangi tam olarak yani açmaktı? E, Olasılıkla da hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan Hı. yani doğa durumu varsayımsal bir olgu evet, ve evet. olasılıkla da gerçekleşme durumu Olmayan. olmayacak. Ama bir Hı. ölçüde de bunun gerçekleşme olasılığı var. Evet ama dediğiniz gibi esasında varsayımsal en yani başta hipotetik. Yani hipotetik bir. Burada kendi talih e, felsefesinin en önemli e, şeyindeyiz evet. özelliğindeyiz. Evet anladım. Evet. Şimdi. Çünkü bir sıfır noktasına ulaşmak istiyor Rus'u insan doğasını bulmak için pür insan doğasını arı insan doğasını bulmak için daha gerilere uzanabilmek ancak nelere dayanıyor sanılara doksaya. Evet. <gülüyor> İnsanlık tarihinin doğuşunu görebilmek için tarihin dışına çıkmak gerekir. Artık evet. ekaton tulefe olguları, tüm olguları bir yana bırakalım demek de bunu evet. anlama geliyor. Tarihin olumsuz olarak ele alınması gibi güncel bir terime geliyor evet, evet, evet. Yani artık bir Öteki filozoflar da doğa durumunu anlatıyorlar ama aslında sivil durumda, uygar toplumdaki, tarihin içindeki bireyin durumunu anlatıyorlar. Rousseau tüm olgulardan, tarihsel olgulardan sıyrılmak istiyor. Evet. E bunu bunu sağlayan vicdanın sesi diyebilir miyiz mesela? Tabii çünkü iki yönde, yani bunu duyumsu yönde Rousseau Yaşmışsın. Kendi içi e, daha önce de belirtmeye çalışmıştık. Bireye çok önem veriyor ama bireyin içindeki bene de. Evet orada aklıma çok güzel bir şey geldi, bir yorum geldi. Bu şey e, esasında ne ne deniyordu ona? Tikel'in içinden tümele ulaşmak esasında. Burada hani çok Kant'ın kritikini güzel. açan kısmı. Çok güzel. Ben bir felsefeci olarak bunu tam <gülüyor> olarak vurguladım. Hatırladım bu alıntıyı nerede yaptığımı iyi. hatırlamıyorum ama. Çünkü... Rusudan başka var mı acaba hani hem şey metinleri hem de duygusal insan olma hali yani kendisi konuşulmuş olsun o kadar evet, çok yani. Hem duygusal işte evet. akıldan önceki e, insanın bir özelliği olarak duyguyu ön plana çıkartması bir açıdan buradan kaynaklanıyor. Evet. Fakat hiçbir zaman somut örneklerden örneklerden de ayrılmıyoruz o. Yani Russo'nun döneminde Russo Abe Prevost adlı yazarın yönetiminde yayınlanan ve İngiliz seyyah seyyah ve misyonerlerin 16. 17. 18. yüzyıllarda çeşitli kıtalarda gerçekleştirdikleri seyahatleri ve bilgileri anlatan <gülüyor> Histoire General de Voyage Yani seyahatin genel tarihi, seyahatlerin genel tarihinin de ateşli bir okurudur. Hı hı. Ve buradan ne çıkıyor İlksen? Neye ulaşıyor? Le Bonsovaj, Soylu Yabanıl kavramına. Hı, onu biraz açar mısınız? Soylu Yabanıl. Evet, Soylu Yabanıl ee, imajını ele alıyor. Hı. Rus o Rönesans'tan başlayarak Avrupa'nın gündeminden düşmeyen... Soylu yabanıl imajını ele alarak batı düşüncesinin tüm toplumlar için geçerli olduğunu ileri sürdüğü ben merkezci birey kavramını erozyana uğratacak bir gedik açmak istiyor. <Gülüyor> Ve daha sonra e, Claude Levi Strauss'un çevirisini yaparken Tahsin Yücel e, Strauss'un bu Nambikvaralar toplumunda karşılaştığı olgunun bir insan sıcaklığı olduğunu vurguluyor. Yani Soylu Yaban'ı biliyorsun Rönesans'tan beri işte türlerle e, donatılmış evet. ve bambaşka bir yaşam biçimine sahip olan e, Avrupa'nın kötü, hı hı. Avrupa insanının kötü bir takım... E, düşüncelerinden etkilenmemiş hı hı. bir örnek. Evet. Bunu vurguluyor. Evet. Bunu vurguluyor. Gene de ama şey de hep dekarte etmeniz, değil mi? Yani onun konuştuğu doğa durumuyla esasından bambi. Buraları yan yana getirmek gene de hani bence Rousseau'nun da gene de itiraz edebileceği bir şey olabilir diye akıma geçiyorum Olabilir ama esasında. biliyorsun Claude Levi-Stros eee Nambikvaraları evet. e, bulduğu vakit hı hı. en yalın biçimiyle bir toplum aramıştım diyor. Evet işte. Nambikvara toplumu o kadar <gülüyor> yalındı ki orada sadece insanları buldum diyor. Rus'un aradığı ne? Toplum tarafından bozulmuş olan insanı değil toplumun ögeleri tarafından kirletilmemiş insanın özünü. Hı hı. Yani orada sadece insanları buldum demesi hı hı. Evet, o. bir açıdan Russoy'la evet, evet. örtüşüyor. Russoy'un insan anlayışı. Ve diyor ki yapıtında, e, hangi yapıtında? Claude Levy. Şeyh, e, dönenciler. Evet, hüzünlü e, dönenciler de biz bu modelin yardımıyla insanın bugünkü doğasında hep Ola gelmiş bulunanla sonradan yapma olanları birbirinden ayırmayı çok önemli burası ve artık var olmayan bu da Russo'nun sözleri belki hiç var olmamış muhtemelen hiç var olmayacak ama şimdiki durumumuzu iyi değerlendirebilmek için doğru bilmemiz gereken bir durumu öğrenmeyi başarabileceğiz. Yani Russo'nun doğal insanı zamana bağlı olmayan evrensel bir karakteri niteliği vardır. Evet. Yani bu eski dönemlere dönebilme isteği Rousseau'da eee Odysseus'un biliyorsun Sirenler karşısında kulaklarını balmumuyla kapatması olayı vardır. Hı. Etkilenmemek için. Evet. Rousseau kulaklarını açık bırakır. Hı. Kulaklarını din neresini? Yüreğini. Evet yüreğinden aslında doğal insanı, doğa durumu insanı Rousseau kendi yüreğinde duyumsamaktadır. Evet. Bu da çok önemli. Evet. Burada da daha ilerleyecek yer var ama hep bu da sı temel eleştiri aldığı yerlerden biri de hani bir yandan onu da söyleyebiliriz yani. Çünkü geriye döndükçe o toplumları yani şimdi tırnak içine alıp da ilkel toplum diyelim. O noktada da mesela liberal eleştiriye maruz kalması kaçınılmaz esasında Rousseau'nun. Çünkü Tabii. bireyin bir bütünün içerisinde şey olduğu, mitik bir toplum tahayyülünü yanında getirdiği hep söylendi. Evet. Bir yandan da. Ee, ama Rousseau şunu da vurguluyor, geriye dönüş diye bir şey kesinlikle yoktur. Onun için zaten toplum sözleşmesi yazılıyor. Evet, evet ama şey olarak var değil mi? hani Bir tansiyon olarak, gerginlik olarak zihinde zihninde Tabii çünkü e, uygar topluma uygar topluma getirdiği eleştiri ilk önce insanın insan olma özelliğinin bozulması insanın bozulması insanın <gülüyor> deformasyona uğramış olması onun içinde evet. böyle bozulmamış bir insan örneğinden yola çıkmak evet. kaçınılmaz oluyor. Evet. Şimdi istersen hızla e, bu ikinci söyleyemde e, aşamalara bakalım. <gülüyor> e, bir şey söyleyeceğim. Bir şey aklıma geldi Tabii. aslında. Cenevre'ye atanmış olduğunu da belirtmek yanlış mı anlıyorum ikinci söylevesasında sanki diskur o şekilde başlamamaktaydı. E, e, yani eee diskur öyle başlamıyor. Bu da bir yarışma olduğu için hı hı. E, yarışmada hani e, babama, anneme, hocama ithaf ediyorum. E, orası bir cumhuriyet olduğundan hı hı, hı hı. cumhuriyet olduğundan ve monarşik devletin içinde Daha doğrusu monarşik toplumun içinde Fransa'da Ruso yurttaş niteliğini kazanma kazanan bir kişi olarak Cenevre'deki o 25 aslında oligarşiyi oluşturan 25 konsey üyesini onore etmiş oluyor. Evet onore etmiş oluyor ama bir yandan hani de olmadığı kadar iyi bir imajla da serimliyordu serimliyor tabi ama e... şeyi demek istiyorum. Hani tam da sizin dediğiniz gibi esasında yani geriye dönüş değil öne yani şeyin bu ikinci söylemin en başında geleceğe yönelik bir ideal bir projeksiyon var esasında. Tabii eldeki ör eldeki örnek kendi toplum sözleşmesi değil. Eldeki örnek bir cumhuriyet olarak nitelendirilen Cenevre örneği. Evet. O tabi Fransız monarşisinin önünde Rusya için daha ileri bir örnek, daha demokratik bir örneği evet. oluşturuyor. Çerçeve olarak. Çerçeve evet. olarak. Şimdi doğa durumu insanı. Doğa insa, doğa durumu insanı eee Amur de Suva var. Evet. Yani kendini koruma içgüdüsü. Hı, hı. İnsanın bencil yapısı var bu kavramda. Hobbes'le burada aynı düşünüyor. Evet. Ama Hobbes'te bu durum yani kendini koruma içgüdüsü önündeki bütün engelleri bu bir ins başka insan da olsa aşmak isteği bir savaş durumuna götürüyor ama Russo'da acıma duygusu Hı. la pitié, bu kendini koruma içgüdüsünü ne yapıyor? Törpülüyor. Aslında bu yani e, acıma duygusuna ne demiştik? Vicdan. Evet. Vicdan, vicdan da e, toplum durumundaki bütün evdemlerin kaynağı. Evet. Kaynağı. Doğada gereksinmeler. Yiyecek bol. E, e, doğa durumundaki Ruso'nun insanı Ne istiyor? Yiyecek istiyor, dinlenme istiyor, cinsellik istiyor. Hı hı. Eşitlik var, savaş durumu yok, bolluk var. Birisi seni bir ağacın altından kovarsa öteki ağacın altına gitme hı hı. özgürlüğü var. İnsan doğada ancak şeylere bağımlı oluyor. Evet. Bu da ahlaki bir nitelik taşımadığı için özgürlüğü de kısıtlayan bir veri de değil. Evet. Ee, fakat doğa durumu insanı Hayvanlardan ancak nicelik olarak ayrılıyor. Hı hı. Ayrılma noktası şu birinci özellik özgürce seçim yapabiliyor doğa durumu insanı. İkincisi de bir gelişmeye yol açan yetkinleşme yetisine sahip. Hı hı. Yetkinleşme yetisi yani gelişme yetisini Bu da toplumsallaşmanın önünü açan bir yeti. Seçme özgürlüğü artı yetkinleşme neyi harekete geçiriyor? Akıl. Evet. Akıl daha sonra konuşma. Yani rasyonalist bir çağda daha doğrusu akla çok yüce değer verilen aydınlanma çağında akıldan önce bir takım yetilerin olduğunu söylüyor Russo. Ve aydınlanmacılardan da bu bağlamda ayrılıyor. Doğa durumu... Genel olarak bir değişmezlik durağanlık durumu. Evet. Devam ediyoruz. Lütfen. Ee, tabii doğa durumu kesin çizgileriyle siyasal toplumun oluşumuyla sona eriyor. Hı hı. Fakat Rusun'un ikinci doğa durumu olarak adlandırdığı hı. bir bölüm var. Bu da 4 evreden oluşuyor. Birinci evrede Dünya üzerinde seller, depremler, volkanlar ortaya çıkıyor. İnsanlar tek tek yaşayan bağımsız insanlar ilk kez yavaş yavaş bir araya gelmeye başlıyorlar. İkinci evre Rus'u bunu ilk devrim olarak adlandırıyor. Barınaklar gerçekleştiriliyor, kulübeler yapılıyor, aileler ortaya çıkıyor toplayıcılık <gülüyor> artı avcılıkla geçinmeye başlıyor insanlar ilk kadın erkek eşitsizliği ortaya çıkıyor kadın erkek eşitsizliği ve kadın herkes bir kendini beğendirme e, kaygısı içine yavaş yavaş giriyor ve tutkular ortaya çıkıyor ama bu bölümü Ruso bu dönemi Daha doğrusu dünyanın gerçek gençlik dönemi en mutlu dönem olarak niteliyor 3 evre uğursuz bir Aslantı gündeme geliyor madencilik ve tarım bu madencilik tarım neyi getiriyor toplumsal iş bölümü Evet yapay gereksinmeler ortaya çıkıyor hı hı. özel mülkiyetin nesnel koşullarının doğması hı hı. Ee, ilk sen e, insanlar arasında keşisizliğin kaynağında bu Ee, özel mülkiyetle unutulmayan pasajı evet. burada okumak istiyorum. Lütfen, lütfen. Bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip bu bana aittir diyebilen buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun gerçek kurucusu oldu. Bu sınır kazıklarını söküp atacak ya da hendiyi dolduracak sonra da hemcislerine ya da türdeşlerine Bu sahtekara kulak vermekten sakınınız. Meyvelerin herkese ait olduğunu, toprağın ise kimsenin olmadığını unutursanız mahvolursunuz diye haykıracak olan adam, insan türünü nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden, nice yoksulluklardan ve nice korkunç olaylardan esirgemiş olurdu. Çarpıcı bir bölüm değil mi? Ama e, Russo... Tamamıyla özel mülkiyete de tam olarak karşı bir düşünür değil. Hı. Özel mülkiyeti de e, gündeme getiriyor daha sonra. Küçük özel mülkiyette olsa. Dördüncü ev, evrede artık çelişkiler keskinleşmiştir. Zenginler, yoksullar. Rusya'daki temel çelişkidir bu. Hı. Zenginler, yoksullar. Bir savaş durumu artık Hobbes'un aç kurtları sivil durumdadır. 2. doğa durumu bu aşamada sonlanır. Evet. Tabii. Doğa doğumu 2. doğa durumunun sonlanmasıyla her şeyin bir eee hukuka dayanması gerekir. Bu da Rusya'da yalancı sözleşmeyle Gerçekleşiyor. Zenginler toprağı iyiliklerinde bulunduran kişiler adalet, yasalar, güvenlik, ortak çıkar kavramlarını ortaya atarlar. Ekonomik gaspı sağlayanlar siyasal gücü de ele geçirmiş olurlar. Çıplak olarak uygulanan şiddet Oluşturulan hukukun aracılığıyla başka bir boyut kazanır. Eşişsizlik artık siyasal da bir boyut kazanmış olur. Devlet bu aşamada bir baskı aracıdır. Devlet ve onun yönettiği kişiler arasındaki ilişki artık meşrulaşmıştır. İnsanlar yozlaşır. Doğal insan bir yanda, toplumsal köle insan diğer yandadır. Hı hı. Olmak, görünme karşıtlığı, et, para, sürekli rekabet, insanların birbirine bağımlılığı, doğa durumunda vurguladığımız insanın doğal bir niteliği olan kendini sevme duygusu, hı hı. Benlik sevgisine dönüşür. Yani kibire. Amur de sua amur olur. Temel eşitsizlik gene vurguladığımız gibi zengin ve yoksullardır. Aslında kölelik sadece yoksulları için değil bütün insanlar için geçerli bir olgudur. Çünkü insan zengin de olsa zen nesnelerin Tutsal konumundadır. Başkalarına zincir vurabilmek için kendileri de zincir taşımayı kabul ederler. Çok güzel değil mi? Evet. Bu ilk insanlar özgür doğar ama her yerde e, zincire vurulmuştur. Aslında benim Rusya'ya e, 40 sene önce e, ilgi duymam bu cümleyle başlamıştı. İlk sen. Yani neden? İnsanlar özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur. Bu sadece saf bir kölelik mi yoksa nesnelere bağımlılık mı? Bu zincirleri saklayan çiçekler hangileridir? Hepsi. Evet, evet. Rusol Derinliğine bir araştırma bütün bu. Evet. Ee, yani birinci söyle. Üstüne ikinci söylevi koyalım koyalım. Ve her ikisiyle yaptığı, Rousseau'nun yaptığı, gerçekleştirdiği eleştiri, kent soylu toplumun eleştirisidir. Tatmin yok, gereksiz nesnelerin peşinde sürekli koşma ve sömürü. Daha önce vurguladığımız gibi Rousseau'da mutlu zamanlara, bunu da vurgulayalım bir altın çağı, altın çağı özlemi biliyorsun. Altın çağı bu ikinci doğa durumundaki ikinci evreye denk düşüyor. Geriye dönüş yok. Çözüm nerede? Gene bu toplumun içinde. Gerçek nerede? Doğru bir toplum sözleşmesinde. Evet. Önümüzdeki programda herhalde bu toplum sözleşmesini evet, ele da, alacağız. Oraya doğru da idealliyoruz zaten. Ben bir anekdot aktarmak istiyorum. Şimdi geldi Atrım'a. Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim ve yardımcı sertifika olarak da felsefeyi seçmişim. Ve Bediya Akarsu'nun yönetiminde Rusos emineri yapılıyor. Ve eşitlik ve eşitsizlik üzerine söyle. Hı hı. Bu kitabı almak için o dönemde e, Beyoğlu'nda Çok geniş e, sergiler vardı, kitap sergileri. Geceliğin saat 9.30, 10 gibi gittim. İşte çocuğa kitap satan çocuk da değil, gençti. E, sordum Jean-Jacques Rousseau'nun eşitlik ve eşitsizlik üzerine söyle. Şöyle bir yanıt verdi bana. Sesi kısık bir biçimde. Abi şimdi sivil polisler vardı, sen böyle kitaplar sorma azılı bir metin evet. ilginç değil mi evet, evet. halen de öyle görülüyor mu bilmiyorum sanırım artık daha hayır, hayır. Şey, herhalde e, değil daha geldi. sağlıklı evet. daha bakabileceğimizi e, düşünüyoruz evet, yani, öyle mi dediyoruz en azından bu arada çok kısa şey gördüm bir ayrıntı olarak çok teşekkürler bu arada ikinci diskuru kat olduk gibi evet. gözüküyor evet. bu arada şey önümde kronoloji var eki diskor arasında bu arada yaptığı şey ilk programlarda bahsetmiştik. Nota kopyalama işini yapıyor bu arada böyle evet, bir bir bağımsızlık evet. bedeli olarak. Evet. Aynı şekilde bir yandan müzik kariyerinde üst seviyelerinde. Evet. Köyün, köyün kahini tam bu sırada. Çok başarı kazanmış ve evet. salonlara Girmiş Rus'u. Evet ve... Yani o anda kendini çekiyor. O anda çekiyor. Tam da esasında o dönemin Fransız müzik anlayışına karşı yazdığı... ...işte Fransız müziği üzerinde mektupla beraber esasında... ...tüm bu söylediğiniz hani bu son safhaya dair... ...hani kültür eleştirisinde radikal bir biçimde yaptığı andan itibaren... ...galiba şey... ...geriye çekilmekten daha doğrusu yalnızlığa çekilmekten başka bir seçenek de kalmıyor. Zaten şey gidiyor... Olduğu yerde terk ediyor bildiğim kadarıyla. Cenevri'ye tekrar dönüyor. Evet e, o En azından e, kır evlerinde. Kır toplumdan gidiyor. uzak. Evet. Zaten programın adı da e, Gerçi Russo'nun hep e, politik, şimdiye kadar politik e, düşüncelerini ortaya koymaya çalıştık. Ama tabii edebi kişiliğine de vurgu yapacağız. Evet, onu da söyleyecektim gerçi ama bu şey diskurda Amsterdam'da yayınladığı bilgisini de verelim bu arada. Dönemin en özgürlükçü kentlerinden birinde yayınlatıyor bu arada. Kesinlikle. Onu da söylemek lazım. Evet, i̇lerleyen programlarda öncelikle sizin de az evvel söylediğiniz gibi toplum sözleşmesi ve emile gideceğiz. 10 Emil e sene sonrası yani. Şimdi 50'li yıllardayız. Önümüzdeki programlarda 1760'larda olacağız. Evet. Russo esasında e, tarih felsefesinden sonra içinde bulunduğu toplumun daha somut koşullarına dair önerilerini diyebilir miyiz dile getirecek? Evet, hem de Kabaca. özellikle eğitim konusu evet. çok radikal, çok değişik ee, bir... E... Daha önce bahsetmiştik Reşat Duri Güntekin'in evet, babası. Evet, evet, evet. Bir sene Reşat Duri Güntekin'i... Rusocu anlamda itiyor. Evet evet, evet, evet. Yani o fırsatı sağlıyor oğluna. Evet. Bu Emil programında da zannederim ki bu özellikle ikinci söyleme sıkça belki göndermedi bulunmak Zaten temelini bulacağız. oluşturuyor. Temelini oluşturuyor. Evet. Peki, süremizi açtık zaten. Evet. Canımız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Ben Şu teşekkür tabi. ediyorum. Görüşürüz haftaya. Yalnız Gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. <gülüyor> also lebt Mustafa Baykar. Açık Radyo program destekçisi olun.